Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Kars Ardağ'ın sınırında yer alan ve kışın üzerinde eskimo usulü balık avcılığıyla atlı kızakla gezinti yapılan çıldır gölünde sütlabi ördeği tespit edildi. Kışın yüzeyinin tamamı buzlarla kaplanması nedeniyle yerli ve yabancı turistleri cezveden Çıldır Gölü yazında doğal güzellikleriyle ve kuş türleriyle adından söz ettiriyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı Köyü mevkinde çalışma yapan Kuzey Doğa Derneği ekibi gölde sütlabi ördeğinin varlığını tespit etti. Kuzey Doğa Derneği bilim koordinatörü Emrah Çoban düzenli yaptıkları kuş gözleminin meyvesini aldıklarını söyledi. Çıldır Gölü'nün hem yaz hem de kışın büyük öneme sahip olduğunu anlatan çoban, Doğu Anadolu bölgesindeki en büyük göllerden olan Çıldır Gölü'nde yaptığımız gözlemlerde daha önce Kars'ta hiç görülmemiş sütlavi ördeğini tespit ettik. Tabii kış için beklediğimiz türler arasındaydı ama bugüne kadar hiç görememiştik dedi. Geçtiğimiz hafta o Estado de Savo Paulo adlı yerel bir gazetede yayınlanan bir röportaja göre Brezilya Çevre Bakanı Amazon'daki ormansızlaşmanın %30 ila %40 oranında azaltılmasına yardımcı olmak için Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık dış yardım talep etti. Bakan Ricardo Salles gazeteye verdiği röportajda plan 12 ayda 1 milyar dolar. Eğer bu kaynaklar ormansızlaşmayla mücadele için mevcut olursa 12 ayda %30 ila %40 arasında bir azaltım taahhüt edebiliriz dedi. Brezilya dünyanın en büyük yağmur ormanı Amazon'daki ormansızlaşmayı engelleyemediği için ağır bir şekilde eleştiriliyor. Aşırı sağcı başkan Jair Bolsonaro yağmur ormanlarını korumak yerine ekonomik kaynaklarından yararlanmayı tercih ederken sorunu çözmek için asker gönderdiğini söylemişti. Sales paranın üçte birinin ormansızlaşmayla doğrudan mücadele faaliyetlerini finanse etmek için kullanılacağını, Kalan 3'te 2'sinin ise yağmur ormanlarından faydalanan insanlara alternatif fırsatlar sunmak için ekonomik kalkınma için kullanılacağını söyledi. Sales, parayı alamazsak kaynaklarımızla elimizden gelenin yine en iyisini yapacağız. Ancak ormansızlaşmada belirli bir azaltım yüzdesini taahhüt edemeyiz diye konuştu. Sri Lanka yarattığı ekolojik tahribat ve sağlık sorunları nedeniyle tepki toplayan palm yağı olarak bilinen palm yağı yağının ithalatını ve yeni palmiye çiftliklerinin yasaklandığını duyurdu. Karar doğrultusuna bağırılan çiftlikler de kademeli olarak kapatılacak. Cumhurbaşkanı Gotobayo Rajapaksa amaçlarının palmiye yağı tüketimini bitirmek olduğunu altını çizdi. Sputnik Türkçenin aktardığına göre Rajapaksa aşamalı kapatılacak palmiye çiftliklerinin yerine kauçuk ağacı ya da çevre dostu ürünler ekileceğini vurguladı. 2014 yılında Avrupa Birliği'nde çıkarılan bir yasayla gıda ürünlerinde palmiye yağı kullanan firmaların Bunu ismiyle malzeme listesinde göstermesini zorunlu hale getirmişti. Çevre örgütleri de en büyük sorunun palmiye yağının kendisinden ziyade palmiye çiftlikleri olduğunu söylüyor. Yağışlı tropik ormanların olduğu bölgelerde kurulan palmiye çiftliklerinde yer açmak için yağmur ormanlarının kesilmesi ve avlanma nedeniyle orangutanların bir kısmının nesli de tükenme tehlikesi. Altında bu pratikler yüzünden. Batı Afrika ülkesi Ghana'nın başkenti Akra'daki sahilde Yunuslar ve çok sayıda balık kıyıya vurmaya başladı. Öyle olarak yetkililer şu ana kadar 80 ile 100 arasında Yunus'un yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ghana Balıkçılık Bakanlığı balıkların ölüm nedeninin tespit edilmesi için osu kaleji plajında balık ve su örnekleri toplanmaya başlandığını bildirdi. Gana Balıkçılık Komisyonu Başkanı Michael Arthur Datsi sahilde ölü bulunan yunusların sayısının 80 ve 100 arasında olduğunu açıkladı. Gana Gıda ve İlaç Kurumu pazarlardaki deniz ürünlerini de ayrıca inceleyeceğini duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İklim değişikliği koordinasyon toplantısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bakan kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Paris Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gündemimize aldık demiş. Türkiye'yi ve tüm dünyayı etkileyen etkileri bakımından COVID-19 sonrasında dünyanın en önemli gündem maddesi haline gelecek olan iklim değişikliği nedeniyle dünyanın hızla ısındığını ve ekosistemlerin ve insanların ayak uyduramayacağı değişimler meydana getirdiğini söyledi Bakan. Sanıyorum şu anda Covid-19 kadar altı ülke hariç bütün ülkelerin gündemine oturduğunun farkında değil gibi umalım. Kaybettiğimiz zamanı da telafi eder Bakan görev süresi içerisinde. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin IUCN Kırmızı Listesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki Caretta Caretta türü deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama alanlarından biri olan Antalya'nın Çıralı sahilinde 2013-2020 yuvalama aktiviteleri ve 2001 ila 2020 yılları arasındaki 20 yıllık bolluk eğilimi bir makaleye dönüştürüldü. Araştırmada iklim değişikliğine bağlı kumun aşırı ısınması ve geceleri soğumaması nedeniyle yumurta kuluçka süresinin 50-60 günken 47 güne kadar düştüğü belirlendi. Felaket işte iklim değişikliği bugün gündemimizde. Yuva içi ısınmanın yüksel İklim ise yavruların zayıf doğmasına ve hepsinin dişi olmasına yol açabileceği belirtildi. Bu da nesillerinin tamamen tükenmesi anlamına gelir. Alanında dünyanın en önemli bilimsel dergilerinden Regional Studies and Marine Science dergisinde yayınlanan makale, Çıralı plajında Ulu Pınar Mahalli Muhtarı, Ulu Pınar Çevre Koruma Kooperatifinin, Doğa Koruma Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye ile birlikte 20 yıldır yapılan çalışmalar sonucunda analiz edildi. İklim değişikliğine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esankıl. Geze gelen Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazal Yaman, Uygar Özesi ismi. Sadece bugünkü değil